ومن بحم بطقن و احسا و اخلاء امہ بندی خلام اللہ ودی حمد صلی اللہ وسلم وقید میں 7. asılda da 7. dersteyiz ve sondur inşallah bu. Aslımız da menhec-i telakki vel Yani nasları anlama ve algılama yöntemi. Yani biz dinimizi, fıkhımızı nasıl anlarız ehli sünnet olarak tabii. Biz dediğimiz zaten biz kendimizin değil ehli sünnet ehli sünnet te de dedik 4 imamın Matodu nasıldır? Nasları anlama. Yani fıkıh nasıl çıkar? Kaynakları nedir? Bunlardan 6 ders ettik. Orada anlattık kısacası. kitap ve sünnet asas kayınçanı yoktur. Ondan sonra bu kitap sünneti sadece kim anlayabilir? Pey peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem valisleri. O da alimlerdir. Bu, çis, bu kitap sünneti, çizsini okullar. Allah ve Resulü ne istemiş bunlardan? Oları ümmete nekıl yaparlar. Bu neklin de adı icma'tır. Yani alimler icma etmişler. Neye? Kitap ve sünnetten Allah'ın adenzeye isteği budur. Bunu da yaptık. Ondan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmayan müşkületler ihtiyacımız olacak güncel hayatta fıkıhlar onlar da nereden çıkar? Onu da alimler kitap sünnet ölçüsünde, dinin kurallarında, kaidelerinde ne verirler? Hüküm verirler. Onun da adını ne koymuşlar? Kıyas. Evet, bu dördü bizim olması olmazdır. Dört imam da bunun üzerine icma etmiştir. Böyle dini bir güne kadar bize getirmiştir. Elhamdülillah. Bizim de fıkıh medresemiz elhamdülillah çok ganidir, çok zengindir. Yani 1300 senedir, 1250 senedir bu fıkıh medreselerimiz zenginliği nereden geliyor? 1400 sene. Bu bu böğüc zamanda ne kadar böğüc alimciliği olursa o fıkıh kitapları elden geçiyor, törpüleniyor. anladın mi? ekleniyor. Yanlış şeyleri çıkıyor. İşte bu oldu. Her gelen bir fikir koyuyor. O zaman bizim neredeyse ehli sünnet itikadı mükemmellik şey fıkı mükemmellik haline gelmiştir. Bu almıştır. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala esmeti Resulullah'tan sonra şahıstan aldı ümmete verdi. Bu ümmet ma'sumdur. Hataya hata üzerine icma etmezdir. Sahabe zamanında fıkhi meselelerde hata üzerine icma almamıştır. Etabu tabiin tabiin zamanında da genelde ümmet genelde hata üzerine icma etmezdir. Ümmet derken burada değil ki her çeşbi bir gündeme televizyon caizdir oturmuş dizilere bakıyor. E ümmet Türkçe de icma etmiştir. Budur. Hayır. İcma Kimin tarafından olur alimler tarafından icme al olur Bir de hiç kimse muhalefet etmemek şartiyle var yani bir artı birçi muhalefet edenler yere evet bunların sözü doğrurudur ama biz bunlara bu konuda muhalefet ediyoruz o icmail bozamaz Andim <gülüyor> mi işte bizim fıkımız Elhamdülüllah 1400 senedir İslam fıkı bütün çağın cereklerine teknolojisine, ilmine ne veriyor? Cevap veriyor. Eksik kalmamıştır bu konuda. Devam ediyor ve edecektir kıyamet gününe kadar da devam eder. Bunu biz hepsini 6 derste elhamdülillah anlattık. Şimdi bugünkü dersimiz nedir? Bugün de son derstir inşallah. Burada da 3 tane paragraf var. Onları okuyacağız. 3 ayrı ayrı konularla onları okuyup açıklayacağız. Bu 7 derste Bizim fıkhi medreselerimiz, medresemizi anlamış olduk. Bu da 7 asılıydır. Ehl-i sünnetin olması olmasıdır. Fıkhi meselelerde nasıl anlarız? Nasıl dört mezheb oluşmuş? Onun, o, bunun da faydası nedir bize? Bir tane çıkıp yeni baştan işte fıkıh böyle ilim böyle talep olunur filan der, derse deriz bir dakika dur. Bizim e, mirasımız zincirleme ashab-ı dayanıyor. Onun için bizim ihtiyacımız yoktur. Ekşiklüğümüz de yoktur. Kim başka görüşleri arar? Ha ekşigi var, ihtiyacı var, başka yerden faydalanır, yennemalanır. Bizim öyle bir sorunumuz yoktur elhamdülillah. Bizim için bu, bu meselede nokta koyulmuştur. Usul meselesinde nokta koyulmuştur. Evet. Bugün eee Üç vakaradan birincisini okuyalım. O da e, telfikle ilgili bir meseledir. O bakarım nedir onu da açık inşallah. ehl sünnet vel cemaat, tercihe şayan dini bir delil bulunmadıkça veya muhteber bir alimi taklit etmedikçe ruhsatların peşine düşmeye caiz görmez. Hakka ulaşmayı hedeflemeyen telfiki de yasaklar. Çünkü ruhsatların peşine düşmek Kişi özellikle iktilaflı meselelerde bu yol izlemeyi adet edinmişse şer'i sorumluluklardan kurtulmaya çalışmaya götürür ki bu da derin ile değil heva ve heves ile amel etmek demektir. Evet. Şimdi arkadaşlar telfik diye bir şey var biz duyuyoruz. Yani kitap okuyanlar bilir bunu, makale okuyanlar bilir bunu. Telfik diye bir şey var. Telfik nedir? Telfik Türkçesi uydurmadır. Yani uydurma bir şey çıkartıyorsun, değil mi? Yani her yerden bir şey alıyorsun, kendine bir matot kurdun. Bundan önce kimse bunu çıkartma. Oradan bir şey aldım, buradan bir şey aldım, buradan bir şey aldım. Bu lügatsa telfik derler buna. Uydur halkça ne diyorlar? Uydurmasyon. Uydurup uyduruk bir şey çıkartıyorsun ortaya. Bu lügatsadır. Nasılsın? Sentez. Sentez. Evet. Birleştirme. Neyse, bu lügatsadır. Fıkıhca istilahda telfik ne demekti? Telfik şimdi 4 mezhep haktır demişler. 4 mezhep kabul edilmiş. Burada bir şeyi de açıklayayım. Hak kelimesini 4 hadisçi bir tane karşımıza karşı çıkar. Deri nasıl dersin? 4 mezhep haktır. 4 mezhepte hata var. 4 mezhebin hak derken ana metodu yolu haktır. Mi? Derken, muteber ümmet bunu kabul etmiş, icma etmiştir. bunu istiyoruz. Ama içindeki قبولس تر بن yanlış da kabul eder hatada olabilir. Ama Dört mezhep nedir? Hak mezheptir neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabinin izinde giden mezheplerdir. Ha yolda yıkılır, düşer, kakar, torpilenir, düzeltir. Bu da insanlığın halidir. Eğer dört mezhep hak olsaydı o zaman melek olurduk. Onun için Allah Subhanahu taala kulları yaratmış. Onun için dır ben de gafurur rahim. Tövbe de hata yaparsanız istigfar edersiniz, tövbe edersiniz ben de affederim. Evet. Onun için Resulullah derslerde dedik ki müctehid nedir? He? İsabet etsek ki ecr var, hata yapsa bir ecr var. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sahabeler de iştihad ettiler Resulullah zamanında hata yaptılar. Resulullah da hatalarını düzeltti. Demek ki hata ayıp değil. Hatanın üzerine isra etmek ayıptır. Bir de kimse ben hatasızım dese o ayıptır. O yargılanır dinde. Evet. Telfik nedir dedik? Telfik istilahça dört mezheb, muteber mezheplerin haricinde bir müştehit alim celir, o mezhebten bir şey alır, bu mezhebten bir şey alır, ilmin kuralına göre bir meselede kendisine bir görüş bilintirir Bunun bir mahsuru yoktur şereh alimler diyorlar. Bu telfikin bir mahsuru yoktur. Yani bundan önce, bu alimden önce hiçbir mezhepte bu olmamıştır. Ama bu alim hakti ellerinde kriterler var, ölçüler var. O ölçüye göre ne verdi? Bir meselede hüküm çıkarttı, dedi bu olur. Bu nedir? Bu telfiktir. Bu telfikin de şertleri ağırdır alimler diyorlar. Bunu da kim yapmış? Bundan önce yapılmış mı? Evet. Bu yapılmıştır. Bin sene yapılıyor. Kim yapıyor bunu? Müctehidi mezhepler yapar bunu. Mezhep içinde müctehit alimler yapar bunu. Mesela müctehidi mezhep kimdir? İmam Muhammed, İmam Abu Yusuf Hanefi mezhebinde. Abu Şa İmam Şafii'den birleşirken çok meselede döndü. Onun için bakıyoruz Hanefi kaynaklarında diyor İmam Ebu Hanife'nin görüşü budur, Ebu Yusuf'un budur. Ayrı ayrı görüşleri var. Bazen 180 derece arasında hilaf var. Bu nedir? Bu telfik etmiştir. Ama bu telfikin şeyi şertleri ağırdır. Ağırlığı nedir? Tam alim olacaksın, kuralları bileceksin, dini dört dörtlük bileceksin. Yani yok aydın olacaksın, ilim telebesi olacaksın. Hala dört hadisçi Hele Arapça bilmeyen bu kapıya yaklaşamaz. Anlatabildim mi? Telfik bu caiz telfiktir. Bunu da, bu da tarihte çok az oluyor. Olur. Mesela bir alim Hanefi mezhebinde böğüc alimdir. Müştehittir. Bir meselede tahkik etti, baktı Şafii'nin mezhebi yani Hanbeli'nin mezhebi yani Malik'in mezhebi bu konuda daha sünnet uygundur. O konuda onu tercih eder. Bunu biz açıklamıştık. Ama bazı konularda bazı konularda ihtilaf olur. Tercih ettiğinde Hanefi mezhebinde olmaz ama onun mezhebinde oluyor. Genelde telfik bu meselelerde olur. Meselen adam e, iştihad etti. E, Hanefi mezhebinde elin elin ebdesli olanın eli kadına değse ne olur? Şafii mezhebinde pardon ebdesi bozulur. Ama ben büyük شافی آلمیم. Bu konuda baktım شافی'nin delilleriyle, hanefi'nin delillerini masaya yatırttım. Baktım hanefi daha nedir? Daha delilleri kuvvetlüdür. Hakka daha yakındır. Daha uygundur. Bunu tercih ettim. Bunu inandı. Amel ettim. Bunu da ne fetva verdim. Ama ben şafi'ye gören ebdesim bozuktur. Ne yaptım ben? Kendime bir mezhep telfik ettim. Bu Bunun bir mahsuru yoktur. 4 mezhepte de alimler bunu yapmıştır. Bunun bir mahsuru yoktur. Bu caiz telfiktir. Şertleri ama nedir? Ahırdır. Yani insan iştihad seviyesine gelecek kadar alim olacaktır. İkincisi, caiz olmayan, haram olan, yerine göre karahiyete giren, yörüne göre yasak olan telfik nedir? ilmin yoktur. Ne yapıyorsun? Alimlerin ruhsatını topluyorsun. Kendine bir mezhep çıkartıyorsun. Bunu bence fazla açılamamaya gerek yoktur. Çünkü böyle telfikçiler, böyle şeyhli İslamları çok görürüz biz bu dönemde. Onun için eee lev demeden levlevi anlaşılıyor. Yani bugün de her çeşit çıçita okuyor. He? biraz ilmi oluyor. kakıyor kendi başına tercih ediyor Bu telfik babineciler yerine göre kerahiyettir yerine göre haramdır yerine göre mekruh tut Ama asıl telfik derken nasıl dersen zikir derken şeriatta aklımıza ne gelir ağızdan sözden zikretmek telfik de dediğin neye gelir bir tane hava havesine uyan Şahıs, nefsine uyan şahıs, hissi devrenen şahıs kendisine ne yapıyor? Her mezhebin nancisi nefsine daha hoşnut oluyor, daha rahattir. Kendisine öyle bir mezhep kuruyor. Her alimin neyin alıyor? Ruhsatını alıyor. E adam diyor filan alim, filan tarihte, filan kitabın köşesinde caiz demiş. Ben de buna uyurum. Allah'ın karşısında da bunu neden çıkarın. He? Kimi kandırıyorsun? Bizi kandırıyorsun. Bizi kandırabilirsin. Ama Rabbil alemin hakkı bilir. Onun için bu türlü telfik caiz değil, haramdır. Bazen öyle olur ki alemler diler zındıklık seviyesine gelir bu telfik. Ne için? Yani delile bakmıyorsun. bugün de biliyorsunuz ağzı olan televizyonda fetva veriyor Türkiye'de. Çünkü din sahipsizdir. Yani sağ olsun diyanet var ama diyanet sahip çıkamıyor. Aslında diyanet nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nde layıklar bile Türkiye Cumhuriyeti kurulurken diyanet kurulmuştur. Ama diyaneti şey kurmuşlardır. Yani bir yani bir şey insanların şeyini alsılar. Gazını alsılar. Böyle şey yaptılar Ama ondan sonra zaman geçtikçe diyanet gücleniyor. Bugün de özellikle bugün de güçlüdür. Ne yapması lazım? Sahip çıkması lazım. Kim İslam'ın ölçülerine muhalif bir hata bir fetva verse aslında Diyanet çıkıp doğrusu budur en azından demesi lazım. İşte sahipsiz olduğu olduğumuz için Türkiye'de ne yapmışlar? Her gelen ağzına ne yapıyor fetva veriyor. E biri diyor başörtüsü şart değil. Ha? Biri diyor sakal çert değil. Vesaire sayıyorlar. E bir tane kalksa bunların her ağzı, her konuşan İslam'ın adilinde bunları toplasa ne olur? Alimler diyorlar. Men tetebbe'a ruhasel ulemâ'i feqet tezendeka. Kim alimlerin ruhsatını toparlasa. Yani ruhsat nedir? Bir alim bir yerde hata yapmış bir ruhsat vermiştir. Her, bütün bu hataları toplasan üzerinde zındıklaşırsın. Ama ruhsatı ne zaman alacaksın? Diyaneten alacaksın. Bu dindir diye delillerine uyarak inanacaksın bu dindir diye alacaksın. Hevâ nefisten değil. Onun için arkadaşlar İslam dini telfiki böyle telfiki haram görmüştür. Alimler 4 mezhepte 1400 senedir böyle telfik nedir? Caiz değil. Böyle telfiki kabul etmiyorlar. Böyle telfik nedir? Yoktur. Bunu da bir tane Allah korkusu var ise onda böyle telfiki zaten yapmaz. Hele ilmin koksunalmışsa bile hiç yapmaz bunu. Onun için e, bu şekil telfik nedir? Bugün de şeytanın vasıtasıyla bazı gençler, bazı aydınlar ne yapıyorlar? gözlerinde süslüyor bunları. Hâkim ne yapıyorlar? İ, i, alimlerin ruhsatlarını alıyorlar. Mesela müzik haramdır. 4 mezhepte de müzik haramdır. 4 mezhep kesinlikle diyor müzik hiçbir şekilde caiz değil. Bunu hatta İbn Abidin e, Hanefilerin en son alimleri haşiyede bunu kesinlikle icma annakl ediyor. Eğidir. Biz ne yapıyoruz? Bizim alimlerimiz Türkiye'de ne diyor? Her çeşitli bir müzikte bir mahsur yoktur. Nereden getirdiniz bunu? ha İmam Şah, İmam Gazali bir yerde tasavvufçulara kapıyı aralamış def çalma bilmem vesaire bunları caiz görmüş o da dememiş mücündeki müzikler Yani bu aletler, hele bir de müzik ne olmuş? Müzikün en tehlikesi döneminde yaşıyoruz. Nedir? Elektronik müzikler var. Yani eskiden bir kemence vardır, bir saz vardır, bir bilmem ne vardır. Şimdi öyle ne diyorlar bu elektronik? He? Yok. Yani eskidir ya. Orktır bilmem ne, neyse. Öyle hapollalarla, dijital hapollalarla insanın Tüylerini hepsini dürtürüyor ayakta. Yani şeytan tam şeytanın senin kucağında oturtuyor. E bu ne diyor? Bak oradan nemalandılar. Ne dediler? Caizdir. Bu nedir? Ruhsatçı ittiba etmektir. Bunu ehl Sünnet caiz görmüyor. Bu kadar sağlam delil var için, bu kadar alimler 4 mezhep ittifak etmiş için e, bir alim hata yapmış. Evet o muteber alim ise de Hata yapmışsa o hataya uymayacağız. Yarın biz kıyamet gününde Allah Teala bize sorsa niye dört imam icma etmiş bu hatadır. Sen bunun üzerine geldin. E filan alim dedi. Filan alim de muteberdir. Ne zaman muteber olur? Ne zaman onun hatası icma'a, ümmete, cenele karşı değilse. İki tarafta var. Sen bir terefi tercih edebilirsin. Ama hiç yokuysa hemen Allah'tan istedin, sanki Abdullah'tan geldi senin. Aynen böyle oluyor. İşte bu telfikler, bu türlü telfikler nedir? ehl Sünnet caiz görmemiş, şiddetle alimlerimiz bu türlü telfiklere karşı çıkmıştır. Evet, eğer tercih ediyorsan, tercih ayrı meseledir, telfik ayrı meseledir. Delille, ilimle araştırıp tercih etme gayrıdır. Ben keyfi, nefsi ayrıdır. Bu haramdır, caiz değil. akılda de, nekıl de bunu emrediyor. Aklen de bu caiz değil, neklen de caiz değil. Evet, bu da telfiktir. İkinci meseleye gelelim. Ehl-i Sünnet cemaat, dinde fakih dinde fakih olmanın ancak ilim ve amel birlikteliğiyle mümkün olacağına inanır. Bir kimse pek çok ilmi tahsil ettiği halde onunla amel etmezse veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izlemez ve onun sünnetiyle amel etmezse fakir olamaz. Çünkü kitap ve sünnet nasları ilim ve amelin birbirine bağlanması gerektiğini vurgulamakta ve bunların arasını ayırmaktan da sakındırmaktadır. Nitekim allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında nefretle karşılanır. Diğer bir ayette sizler kitabı okuduğunuz gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz? Buna da bu bu, bu bölümün adını alimlerimiz ne demiş? El ilmu yaktazil amel. Bu kaydedir. İlim ameli cerektir. bu kaydedir ilimle dünya alınır ilimle dünya alınır ama ahiret emelden alınır bak arkadaşlar bu çok önemli meseldir yani bu dersin en önemli yerlerinden birisidir ilimle dünyayı alabiliriz profesör oluruz daha üstün mertebe varisi oluruz her şey bizi konferanslara çağırır her şey bizden bahsedebilir Dünyayı aldın mı? Aldın. Her şey senden bahsediyor. Övüyorlar seni. Dünyada adın şah, şanın oldu. Neyle? İlminle. Olabilir. Ama bu emele dökülmedikçe ahirette ne yazar? Filetinde cehenneme yazar. Çünkü Allah Teala kıyamet gününde emellerimizi tartmak için terezi yaratmıştır. Mizan. Ki kefesi var. Salih emelleri bir tarafa عمڑی Öyle bir kitap yazmıştır. El ilm yuhtedi el amel. O kitapta ilim amelden ayrılamaz diye ispat etmiş, amelin de önemini vermiştir. Bir de şeytanın cismini birbirinden ayırmanın bir e, adımı olduğunu ispat etmiştir orada. İşte ilimle amel birbirine bağlıdır. Onun için Bir kayide daha var. Bir alim ilmiyle amel etmiyorsa o alim değildir. Olabilir konuşluğu Allame Cihan gibi konuşabilir. Ahkam kesebilir. Ama ilmiyle amel etmiyorsa ne olur? O cennete gitmez. Hatta o cahildir. Çünkü elim kendisini جب Yeni de bir rivayette atrafını aydınlantırdı, kendisini unuttu. Yani örnek vereyim. Ben gece gündüz size ders yapıyorum. İlmi anlatıyorum. Dört dörtlük, dört imamın ilmini, sahabenin ilmini, ehli sünnet ilmini anlatıyorum. Ama ne olur? bu Bunu yapıyorum, emel de ediyorum. Ama bunu yaptıkça ben olması olmaz emellerimi aksatıyorum. Bu ne olur? Resulullah hadisi bana ne olur? Ne ile olur. Yakıyor, atrafımı aydınlatırıyorum ama kendim namazlarımı iyiye zamanında kılmıyorum. Orucumu zamanında tutmuyorum. Yen ibadetlerimi, gece namazım yoktur. Hep ders, hep ders, hep ders. Çocuk eğitemiyorum, kendi evimle ilgilenemiyorum. Bu ne oluyor? İşte amel ne kadar önemlidir. Onun için bir tane örnek olmak için Bu da bir kaidedir. Örnek olmak için önceden kendi ilmiyle amel edeceksin. Bu kaideyi nereden getirdin diyebilirsin. Bu kaideyi ben getirmem. Bunu Allah Teala bize böyle göndermiş. Allah Teala Resullarını niye gönderiyor? Adı Resul. Nedir Resul? Elçi. Elçi nedir, ne yapar? Bir mesaj getirir. Elçi mesaj getirir. O mesajda var? Allah'ın istediği var, emrettiği, yasak kıldıkları var. Bunları yerine getirmemiz nedir bizim için? Bir görevdir, vaciptir. İyidir. Elçinin görevi bu ilimdir, getirdi. Bunu bilir mi? Bilir. En iyisi de bilir. En iyi de elim, elmi var. Yani bu da kimdir elçiler? Resullardır. Şimdi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem baksak cetirdiğinin anlamını biliyor mu? Biliyor. Fıkhını biliyor mu? Biliyor. En iyi şekilde biliyor. Bunu tebliğ en iyi şekilde yaptı mı? Yaptı. İyidir. O ilmi uyguladı mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hem de dört dörtlük. Fazlasıyla uyguladı. O nasıl oluyor? Bazı amelleri Resulullah yapıyordu. h ki sünnettir onun için vacip oluyor mesela gece namaz ümmet için sünnettir Resulullah için şer'ittir demek ki dört dörtlüğü yaptı ondan dolayı Allah'ın rahmeti cereyi bize hem mesacı gönderiyor lafla hem de rahmeti gereği canlısını gösteriyor bize işte ayette ne diyor h velakum fi rasulillahi usvetun hasene Resulullah'ta sizin için ne var? En güzel örnek var. Örnek var. Ona bakın. Siz de onu taklit edin. Bu örnek nereye geldi? Varislere geldi. Varislerden dördüm ama kitaplara bugüne kadar varislerden zindirleme canlı olarak da bize geliyor. Hangi alim ilmiyle amel ediyor? Onun eteğine sarılmamız lazım. Hangi alim ilmiyle amel etmiyor? Avam olarak onun yüzüne bakmamaları lazım. Avam olarak. Ama ilim telebesi elinde ölçü olsa belki o doğru söyleyebilir, faydalanırız. Ama avam olarak yasaktır bunları dinlemeleri bile. Bu normalde de öyledir. Yani doktora geçsen, doktor sana dese, Gazoz içme. Tehlikelidir. Yani esitli madde içme tehlikelidir. Kendisi de kola şüşresini koymuş masanın üzerine. Dinler misin doktoru? Ha? Yani sigara içme paketi şeyin üzerinde. Dinlemezsin. Yani hoca çıkmış kürsüye. Şakal sünnettir diyor. Resulullah'ın sünnetidir. Resulullah diye emretmiş şakal koymayı. Kendisi parlatmış. Arko krem davurmuş. Gelmiş. ha Dinler misin bunu? Dinlemezsin. Onun için amel ilimden ayrılmaz. Bir de dönelim asr-i nübuvvete. Resulullah bizim için örnek yedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bu örneği kim aldı? Telebeleri, varisleri, sahabeler. Ne yaptılar? Bakın ne yaptılar. Sahabeler diyorlar ki biz 10 tane Kur'an ayetini Alırdık, ezberlerdik. Ondan sonra fıkh ederdik. Bunun anlamı nedir? Yani aldığımızı, ezberlediğimizi ilmini de anlardık. Ondan sonra o an ayeti amele dökerdik. İşlerdik. Ondan sonra gidip on ayet daha alırdık, fıkh ederdik, amele dökerdik. Onun için diyorlar, sahabeler övünerek diyorlar, hakiki varisler bizlik diyorlar. Ne diyorlar? İlimle emeli birden aldık diyor yani ile pratiği birden almışlar işte ilimle amel birbirinden ayrılmaz bu bunun olmasa olmazıdır ahireti amelden alırsın dünyayı ilimle alabilir ama amelden hem dünyayı hem ahireti alırsın dünyada da öyledir Eğer alimler amel etmesen kimsede dinlemez seni. Ha olabilir bir az kesim dinler seni. İşlerine gelir. O telfiqçiler gibi. Ama hakiki müminler Allah korkusu olan böyle alimleri dinlemezler. Hiç gördünüz mü ad vermeden televizyondaki o ilahiyatçılar, fetvacılar çıkıp ahkam keserler? Hiç gördünüz mü bir ilim talebesi, bir aydın Allah korkusu olan onları dinliyor? Ha? dinlemiyorum ha onlarda hepsini toptan paketlemiyoruz onlarda doğru konuşan da var biz doğru konuşmayanları söylüyoruz kendi kriterlerine göre dini anlıyorlar açık biz onlardan bahsediyoruz onları kimse dinler mi? dinlemez kimi dinliyorlar? hangi alim bakıyorlar ilmiyle amel ediyor evet işte bu nedir? bundan dolayı alimlerimiz demişler ki Din, ilim, amel ikisi eşittir. İlmin oldu, amelin olmadı, sen cahilsin. Çünkü o ilmi anlamام için hakkıyla amele dökmemişsin. Amelin oldu, ilmin olmadı, yine sen cahilsin. Burada aklımıza ne geliyor arkadaşlar? وَلَا دَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ aleyhim وَلَا دَّالِّينَ Hristiyanlar ve Yahudiler. Sen 5 vakit namazda dua ediyorsun ama anlamıyoruz ne okuduğunuzu. Şeytan baş düşmanımız. Düşman dedik karşı tarafı yok edendir. Yok etmiş biz bu konuda. Ne diyor? Adet gereğimizi okuyoruz, namaz kılıyoruz. İbadet ibadet gereği okusak, defterimizde sah melek yorulur. Şeytanın yüzünden soldaki melek yorulmuş. Hep yazıyor durmadan. Sağdaki melektے ہیں gelip yatıyor. Aksi olması lazım. Sağdaki şikayet ediyor Rabbil aleminin Aslında musulmanın sahı yorulması lazım. Sağdaki meleki yoruldukça hoşnut olun. وَلَدَّالِينَ اَمِن غَيْرِ الْمَغْدُوبِ nedir? Gazabe uğrayanlardan bizi yapma diyoruz. Namazda okuyoruz. Kimdir gazabe uğradı? Yahudiler. Allah Teala Yahudilere ayette ne diyordu? Ha? İlimleri var, biliyorlar ama ameliyetmiyorlar. Bunu da meşhurdular Yahudiler. Hatta tehrif ediyorlar. Bizimkilerde de var. İşte bu dediğimiz hocalar çıkıyorlar. Onlar tehrif ediyorlar dini. Bilerek resmen ayetleri tehrif ediyorlar. Yahudi. Hristiyan'ın özelliği nedir? Dallin. Dallin nedir? Dalalete düşen. Dalalat nedir? Yolunu kaybeden. Yolunu kaybetmiş. Yani cahildir yolu tanımıyor. Kaybetmiş yolu. Anlatabildim? Nereden kaybedesin? Cahildir. Bak Yahudi şeyde Hristiyanlarda cehalet vardır. Cehalet olduğu için ne yapıyorlar? Yollarını kaybetmişler. Kalkıp kendi kendilerine dinlenmişler. Din uyduruyorlar. İbadetler çıkartıyorlar. İşte rahiblik dediler, dedikleri şeyi de Hristiyanlar ayette geçtiği gibi diyor Allah Teala diyor biz rahiblik yazmadık onlar için. Onlar kendileri kendilerine ferz ettiler. Ondan sonra ne yaptılar? Onun da hakkını veremediler. Rahiblik diye bir şey yoktur. Allah demiyor çekin dağın başında gidin ibadet edin. İslam'da böyle bir şey yoktur. İslam toplumsal bir din. Alim, mücadeleyle alim olur. Hiç duydunuz mu, siz eder Allah'ın عالمتہ چکم عبادتہ عالم یعنی جامع ders وفات در الحص خانہ وسائرہ Alim پتر اما بہل خلوت çek Kendimi kurtarayım, yoktur. Tam tersine İslam'da yalnız kaldın, şeytan musallat olur sana. Hayde bozulmaz. Evet, onun için ilimle emel birbirinden ayrılmaz yekbaledir. İşte kim çok ameli var, o alim değil. Emel neyle olacaktır? İlimle olacaktır. İşte o terezi var ya dedik terezi. Mizan. کیا ehl Sünnet itikadında olması olmazdır. inanı buna. O mizanın ameller tartılır. Ama her amel değil. ilimden gelecek ameldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hangi amelde benim emrim yok ise o amel merdüttür. Yani geri çevrilir. Kabul edilmez. Nerede? Kabul edilmez. Allah indinde. Allah indinde nerededir? Mahşer gününde. Mahşer gününde nedir o yer teziidir o cihaz teziidir hemen getir çuvallarla hemel melekler yerler Bunlar hepsi defolludur kabul olmaz nasıl çiftçiler getirirler fabrika cül satalları İsparta' bu cü çıkartıyorlar ya yani. sen uzman çiftçi olmasın citsen her şey yerden kuparttığı getirdim verdin fabrika yer bu ne ya götür. 2 çiçek çevirmişsin, getirmişsin. Kaldır der. Bu geçersizdir bu çiçekler. En güzel çiçektir. Olsun. Bu çeşit sadece çiçek bu bu fabrikada alınır. O mizanda sadece salih amel kabul edilir. Salih amel nedir? Salih amel Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği gibi. Bir ameli Resulullah'a emretmişse o terazide kabul olmaz. İşte Amel etmek, elimsiz nedir? Olmaz. Elim de amelsiz olmazdır. Kim Resulullah'ın yolu üzerine işte bu Resulullah'ın yoludur. İlimden amel birbirinden ayrılmaz. Onun için bizi, fıkıhı olan, ahzı olan, laf yapan aldatmasın. Bu da önemli değil. Önemli olan nedir? O lafı dökür mü pretiye Kendisi yaşıyor mu? O zaman o alimdir. Yaşamıyorsa alim değil ne diyeriz? Çok çok desek bilgisi var deriz. Bücünde bilgisayarın da bilgisi var. Bir de bilgisayara ne eklendi? Google hoca. Her şey var içinde. Hem de dinde hoca değil. Dinde o dünyada. Ve pislikte. Ne yazsan içinde çıkıyor. Ama ameli yoktur. E bir tane de o sabahtan akşama kadar Google gibi bilgi sarılsa o nedir? Alim değil. Evet. Bir de fıkıh nereden olur? Alimler diyorlar, konumuz fıkıh ile ilgili olduğu için. Fıkıh nereden olur? Fıkıh aldığın ilim zaten Allah'ın emridir. Cereçir onu dökeceksin. Örnek Resulullah. Resulullah ilmi alıyordu Allah-u Teala'dan. Sonra canlandırıyordu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak en önemli ibadetin özü olan, sembol olan nedir? he Dua. Dua mı? Hayır. Amaz. Namaz. Aferin. Kim dedi? Aferin. Namaz. Allah'tan kulun arasında nedir? Bağdır. Namaz. Hiçbir hadis bulamazsın. Resulullah diyor ki böyle sücde yap, böyle namaz yap, böyle kıl, böyle diye çok nadir bulursun. O tasih babından söylemiş, bir tane hata yapmış söylemiş. Namazı ne demiş bir hadis var. Ne demiş? Sallu kema raaytumuni usalli. Beni gördüğümüz gibi namaz kıl. Örnek. İlmini yaşıyor, benim gibi namaz kılın işte. Onun için namaz konusunda ihtilaf çoktur. Her sahabe gördüğü gibi anlatıyor. Kim de dese ben koyacağım. Namaz şekline yanlış yapar. 1400 رسلام gibi رسول kılacaksın حقید cibril önünde کی رکعت namaz kıldı رسول اللہ رسول اللہ جبریلی گرر namaz kıldı işte fıkıh budur فکہ yaşayacaksın yaşamadığın fıkıh olmaz evet yani bir tane فکہ yaşamıyorsa o رسول اللہ üzere değil e hakikaten de bakıyorsun hangi insan hangi alim ilmi amel et bakıyorsun رسول yolunda değil Nasıl olur Resulullah'ın yolda? Çünkü kitap sünnette bütün emirler, bütün deliller neyi getiriyor? İmanla ameli bir, bir, bir yapıyor. Hiçbir ayette yoktur iman, iman, ilim, iman yoktur. Her zaman iman, ilimçisi beraber geliyor. E bu neye delalet eder? Ya eyühellezine amenû ve amilûs Her zaman آ مانو وہ ہم آمی لو سوالحات ہم تو امل دے میرے مطلق آل میرے سہلے ہم سہلے شیر امل امل دے ہونی چھ خیر سورسر سنتن چائت بدر لوگ جہین نم وسف زخم مکوم اولردن ندیر سین سین sen سن اللہ Allah'ın karşısına سم ben Allah'ın adamıyım Allah'ın تھریم اور داسپ دہ تھرز نمبشن فلحل بکم بال اقسری نمالہ خبر وری میں جدین ابا عولن چم لردی حیات Yaptıkları dünyada amelleri boşa çıkar. و Ama dezen da zannediyorlar, güzel iş yapıyorlar. İşte merdüttür. Elim, amel, çizsi birbirinden ayrılmaz, olmasa olmazdır. İşte bu da e, saf surasında birinci, ikinci ayette Allah subhanahu teala şöyle buyuruyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Bak demedi ya eyyuhal insanlar, ya eyyuhal nas, Hatta ya <yâ> eyühel muslimun de dedi. Ne dedi? Ya yuhelledine amenu. Çünkü arkadaşlar iman eden Allah'a teslim olur. Bir tane var laf cereyi müslüman olmuş. Yani yeni yeni müslüman olmuş. Her şeye teslim olmaz. Yani bizim içimizde hepimiz elhamdülillah inşallah iman ehliyiz ama yine bazı kardeşlere diyoruz bu böyledir dikleniyor. Neden? Biri kim var? Eskiden nefsi ağırcalıyor. Teslimiyet meselesi başkadır. Bak Allah Resulullah 13 sene teslimiyeti yerleştirdi kalpte. İmanı pardon yerleştirdi. iman yerleştirdikten sonra şeriat paketi geldi. O zaman ne dediler? آمنن وصدقنن dedikten sonra Mekche'de Medine'de ne, ne, ne söyledi sahaba? Tartışmıyordiler. سمیعن وطعنن. İman yerleşecek. Onun için Allah Teala burada bize hitap ediyor. Müslümanlara değil. Yani düz Müslmana değil. Düz Müslmanın süper mertebesi, derecesi nedir? Ya yu'alladīne āmen. Ey iman edenler. Yani amennâ ve saddaknâ dediniz. Şeytan aldatmasın sizi. Lime taqûlûne mâ la taf'alûn? Yap yaptır, söylediğinizi yapmıyorsunuz. Ne için? Demek ki imanı, iman sifatı burada ne oluyor? Nef yolunur bizim üzerimizden. Alınıyor. Eğer biz ne yapsak? Söylediğimizden amel etmesek. Doğruyu söylüyoruz ama amel etmişsak iman sıfatı bizden alınır. Nereden çıkarttın bunu beyefendi diyebilirsin. O ayetin çinci şıkkından. yani yani ne dersen مقت, yani, öyle bir kapsamlı kelimedir her şey He? Allah indinde daha büyük olur İlminiz var. Doğruyu söyleyip amel etmiyorsunuz. İşte onun için sıfat, iman sifatı burada alındı. Bunlardan. Diğer ayette Yahudilerden bahsediyor Allah-u Teala. Yahudilerin sifatıdır. Söylerler amel etmezler. Onun için ne olmuş özellerine? Gazep inmiş Yahudilerin üzerine. Bir daha çem keserler. Bir Subhanallah aynendir. Hit mit. Aynen birebir. Ne diyorlar? Ya biz de cennete gideriz. Rabbimiz غفور rahimdir Elhamdülillah لا ilahe illallah diyen kurtarır. Yahudiler <gülüyor> ne diyorlar? Diyorlar biz yansak da birkaç gün yanarız. Ayette geçtiği gibi. Ondan sonra biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Kim <gülüyor> size Allah'ın seçkin kulu? Allah'ın seçkin kulu meçkin kulu yoktur. Allah'ın en seçkin kulu en ameli salih olan. اللہ تعالیٰ شہرتیت diyor اللہ yap ben ظلمہ رسول olamam o bir یار ظلم فاتمہ چن رسول Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Makami mahmuda sahip olan. Allah-u Teala kim? Hiçbir peygamber cesaret etmez kıyamet gününde. Kıyamet gününün veh vehametini o uzun seneleri, mesafeyi, zamanı yok etsin diye, hesap başlasın diye sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati kabul olunur. Öyle bir peygamberin, Allah'ın sevgili kulunun kızına faydası olamaz. Böyle bir cünde. Onun için Yahudiler nediler, neyle meşhurdular? İyi laf yaparlar, tehrif ederler. He? Kendi hava nefislerine göre uydururlar. He? Ondan sonra da amel etmezler. Ayette ne diyor? Bakara suresi 44 Tabii uzun ayettir önceden geliyor. Etemurunennase bilbirr. <gülüyor> İnsanlara eyliliği emrediyorsunuz. Doğru yolu gösteriyorsunuz. Ve tensavna enfusukum. Kendi nefislerinizi unutuyorsunuz. Burada unutmak yok unuttum. Ben meşgulüm davetten unuttum değil. Unutmak yani bunlar yapsalar avamdır. Biz havasız. Bizden kalem kalkmış. Var o gün de ehli sünnet camiasında da var. Tasavvufun bir kolunda var. Adam ermiş diyorlar. Ermişin üzerinden kalem kaçar. Artık cere çoktur amele. Maalesef. Ve entum tetluna'l-kitab afela ta'kilun? Gülçü siz böyle yapıyorsunuz. Aynı zamanda siz ilim okuyorsunuz. İlim, kitap, ilim kitabını okuyorsunuz. Allah'ın kitabını okuyorsunuz. Tevrat var bu. Alipsiniz. Efe la te'kilun. Biraz beyniniz çalıştırıp bunu anlamaya anlıyorlar da ama neden geliyorlar? Kendilerine şeytanın vasıtasıyla çıkarıyorlar. Çıkartıyorlar. Evet. Kısacası arkadaşlar ilimsiz amel e, amel e, nasıl idi? Ha amelsiz, ilim olmaz ilimsiz de amel olmaz. Ehl-i sünnette bu qaydedir. Onun için bir alim ne kadar büyük alimi ise, ameli yokuysa bizim için ehli sünnette o alim ona alim dilemez. Ha bilgi değilir. Ha? aydın değilir. ama alim dilemez. Alim fakih fakihan amel edendir. Örnek Resulullah ondan sonra onun varisleri peygamber E, alimlerdir. Evet. En son paragrafa gelelim. Ehli sünnet vel cemaat her Müslümanın gücü yettiği oranda Rabbini, dinini ve peygamberini tanıyacak, Rabbine nasıl kulluk edeceğini, onun rızasını ve cenneti nasıl kazanacağını ve onun gazabından ve şiddetli azabından nasıl korunacağını öğreneceği, fa öğreneceği faydalı ilmi tahsil etmenin farz olduğu görüşündedir. Çünkü faydalı ilim, samimi amelin önderi ve yol göstericisidir. Amel, ancak doğru bir ilimle makbul ve geçerli olur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki, hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür. Evet. Şimdi biz bu 7 dersleri neyi yaptık? Bundan önceki altı derste de fıkıh din bilgileri Yani Allah'ın emirleri, yasaklarını nasıl anlarız? Bunun mekanizmasını işledik. O da mezheplerdir. Fıkhi mezheplerdir. Alimlerdir. Bunu işledik. İyidir. Bu günde bizi dinleyen ne diyen? Bir dersleri dinleyen diğer o zaman hepimiz alim olmamız lazım. Değil mi? Çünkü şey altına giriyoruz. Ama böyle değil. Allah'ın rahmeti çok büyüktür. Bak Allah Teala size emretmemiş her çeş alim olsun ümmete de emretmemiş bu tam tersi bu fıtrata aykırıdır her çeş alim olsa hayat ne olur durar değil mi onun için ayette geçtiği gibi taife geçiyor bir azınlık li yetefakahu fi'd bir azınlık fıkıhçı olsun hatta cihada diyor yetmesiler katsılar, fıkı öğrenciler siz döndüğünüzde dini, dünyavi işlerinizi sizin için kolaylaştırırlar. Çünkü siz neyisiniz? Dinle ne olmuşsunuz? E, cihatla meşgulsunuz. Gelip bunlar size anlatır. Vakıa da bakıyoruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem on binlerce ashabı var idir. İçinler onlar on, on, on kusur Onlarca sadece ne vardır? Sahaba alimler vardır. Demek ki bu böyledir. Düzen böyledir. Ama yani biz mükellef değiliz elhamdülillah. Bu da bir nimettir. Her şey hiç mükellef değil. Fekih olsun. Onun için taklit dedik caizdir. Havam alimini teklid eder. Ama taklit kimi hiç haramdır? İlmi olan için haramdır. İyidir. Teklidin de haram tarafı nedir? تلفک جب دھور چھور نا haramdır şimdi سب ٹھکرید حرام دم ne در azad olmuş ne de اولمش olunmuş ٹھکید اولون علم ن یعنی عوام جڑا و در نہ تعالی اعلی دفتنس ilmi okuyun Ne de demiş gidin siz ilimden serbestsiniz. Olduğunuz gibi kalın. Hayır. ehl sünnet diyor ki ne böyledir ne böyledir. Her mototları gibi orta yoldur. Orta yol burada nedir? Bütün musulman la ilahe illallah şehadetini ikrar etti. Ondan sonra dinini kendisini kurtaracak kadar ameller yapması lazım. O amellerin de fıkhını نظر ümmeti İslam نا Türkçe'de اسلام Biz bu sınırda yaşıyoruz Bizim üzerimize bütün musulmanların üzerine vacip olan nedir? Biz alim yetiştirmemiz lazım. Türkiye'de hiç alim yetiştirmiyor bütün musulmanlar ve altında Her şey sorguya çekilir. Ama alim yetiştiriyorsa, medreseler var, cemaatler var, alimler yetişiyor o zaman ne olur? Sorumluluktan biz kurtarırız. Ama bir musulman İslam'a girdi o İslam'da hangi amel onu kurtarır ataştan Ona amel etmesi lazım. Onun da fıkhını bilmesi lazım. O kadar ilmi olması lazım. Bu çok önemli meseledir. O kadar ilmimiz gerekçi olsun. Namaz nasıl kılarız? Zekatımızı nasıl veririz? Oruc nasıl tutarız? Orucun ahkamı nedir? Ne orucu bozar ne bozmaz? Anlatabildim mi? E, Gıybet haraldır, haramdır. Nemime, nemmamlık nedir? Yalan nedir? Doğru Söylemek, sıdık nedir? Bunları gayet bilmemiz lazım ki. E bunlar bizi cennete e, götürür. Bunlar bizi sırat-ı müstakim üzerinde koyar. Onun için o kadar ilmimiz olmamı olması şarttır, vaciptir. Kimse demesin yan gelip yatsın. Ben musulman oldum. Allah beni mükellef kılmamış. Hayır. Alimler diyorlar şimdi bir insanı tut, at su kaka. Bir de herhalde babası kavuşunu atsın şu desin git. Nerede kalırsan kal, nerede yatırsan. bunu Allah akıl vermiş mi? Vermiştir. O hiç sokakta ölür mü? Ne açtan ölür, ne suzudan ölür, ne yuvasızlıktan ölür. Allah akıl vermiş, hemen gider, bir yer bulur kendisine. Yani akrabasına gider, yani arkadaşına gider. Yani gider çalışır, hiç aç kalmaz. Hiç bir şey yapamasa en azından gider, dilenir. Değil mi? O kadar akıl vermiş mi ona? Hayvana da Allah-u Teala o kadar akıl vermiş. Bir hayvanı çıkar, bir çediyi tut buradan, git bir sahraya şey at, üç çöl at onu. Ölür mü çedi ölmez. Velev ki yüresi değişildi. Ama o bir yerden kendisini akıl var onda onu hiç allah Teala alimler diler bu kadar akıl vermişse sana o kadar da akıl var dinini kurtarırsın. İfrat tefrike de burada gidenler oluyor. Adam ne diyor? İnce meselelerde hatta tekfire kadar Müslümanları tekfir ediyorlar. Diyorlar siz mükellefsiniz bunları bilmemenizden. Halbuki öyle değil. Anladınız mı? Biz mükellefiz dinimizde genel şeyleri bilmek. Için. İnce noktalar alimlerimize gitmiştir. Biz onlardan alıp öğreniriz. Evet. İşte insan oğlunun üzerine vaciplik nedir? Seni kurtaracak kadar ne olacaksın? Amel edeceksin. Ayette de okuduğu gibi Cuma Suresi 9. ayet: Kul hel yastavi'llezina ya'lemuna vellezina la ya'lemun. İnma yetezekkeru ulul elbab. Allah indinde bilenlerle, ilmi olanlarla, ilmi olmayanlar aynı mı? Değil. O zaman bunu olan düşünsün. Vurgudur. Allah Teala'dan bize vurgu vurgulu bir sözdür. Neden düşünelim? İlmi olanının olmayan Allah indinde aynen değil. Onun için biz ilmimiz olması şarttır. Ne kadar ilmimiz, ne kadar düz Müslümanıysak o kadar ilmimiz olması lazım. İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını, fıkhını bilmemiz lazım. Çünkü bunlar bu da 11 e, şart bizi kurtarır. Bunu gerek bileceğiz. O kadar bil, bilmemiz lazım. bunun pratiği var mı? Evet. Resulullah zamanında bir tane İslam'a girerken bunlara öğretiyorlar. Ona. Okup yazarlıkları da yoktu ama öğretiyorlar. Bak namaz belakındır. Bedevi geliyor. Bedevi. Bedevi dedin nedir? Yani çölde yaşamış. Kural tanımaz. Medeniyeti yoktur. Dür Resulullah. Ben bedeviyim. Aklım da almaz. Dinde her çeşten bir şey diyorum. Çok aldı. Bana bir şey söyle kurtulayım. Resulullah ne diyor ona? Öğretiyor. Bak namaz ferz üzerine kılacaksın. İstersen sünnet ekle daha iyi olur Oruç ferzdir. Ramazanı tutacaksın. İstersen nafile tut Hac bir sefer. Ee, namaz e şey zekat vereceksin. adam diyor vallahi ferzleri yaparım hiçbir şeyle yapmam da Çeçip gidiyor. Resulullah diyor, doğru diyorsa kurtarır. Doğru diyorsa kurtarır. Bu ne demektir? Demektir ki Resulullah bile o kadar bedeviye ilim öğretiyor. Bak sadece 5 vakit namaz demedi ona. Nafileleri de öğretti. İşte bu günde her musulmanın üzerine vacip olan ilim nedir? o kadar ki bu 11 şartı İslam'ın şartlarından eee imanın şartlarını fakri bilmesi lazım. Evet. En son olarak faydalı ilim öğrenmek farz olduğu gibi aynı zamanda imkanı ve ehliyeti olan herkesin o ilmi her türlü meşru vasıtalarla yayması ve bilmeyen kimselere öğretmesi de farzdır. Herhangi bir doğru ve faydalı bilgiyi de sorulduğu zaman gizlemek helal değildir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeyi çokça kabul eden ve çokça merhamet ederim. Burada muellif bu konuyu bitirmeden önce çok güzel bir şey dikkat çek O da nedir? Bu ilmi bildik. Ha? Bu ilmi yaymak nedir? Ha? Nedir bu ilmi yaymak? Farzdır. Farzdır, evet. Ama her şey için farz değil. Alimler için farz. Ama burada neye dikkat çekiyor? Bu ilmi yaymak neden farzdır alimler için? Neden önemlidir Müslüman için? Çünkü peygamberlerin görevi ilim yaymaktır. Peygamberler niye gelmişler? İlim insanlar. Halimler ki, Peygamberlerin görevidir. Tebliğ. onun için ehliyeti ehliyeti olan olan olan burada her Müslümanı demiyoruz ehliyeti olan, aydın olan, elinden geldikçe bu ilmi yayması lazım. رسم اونی چھلان برد مسلمان Sen insanı bir her öğrettin. Sen onu yapmış gibi olursun. Yani de o adam ne kadar o ameli yapıyorsa sen sebep oldun. O adam yaptıkça aynen ecir de sana gelir. İstemez misiniz? Yerimizde oturmuşuz. Sayacımız tıklıyor. Her çeşmenizde. Onun için muellif çok zekice burada ne diyor? Ehliyeti olan. he Ne yapacaktır? Öğrendiği ilmi tutup arkadaşıdır, kardeşıdır, amcasıdır elinden geldikçe emir bilmeعruf ve Neyi مُنْكَرْ yapacaktır. Burada ehliyet üzerinde durmak istiyor. Ehliyeti olan nedir? İlk ehliyeti olan alimdir. Onun da üzerine fersdir. Ondan sonra aydındır. İstese yapar istese yapmaz. Ondan sonra avamdır. Ama bunun orta noktası nedir? İnsan doğru bildiği kadar ilmi yayması üzerine şarttır alimler diyorlar. Ben âvâm düz vatandaşım. Ama ben bir sağlam hocadan duydum bir ilim o benim üzerime. Eğer bu din ise, bu hoca da sağlam ise ben baktım bir kardeşim bilmiyor benim üzerime vacip oldu ona öğretmem lazım. Bu ucubet hem bizim lehimizedir. Dediğimiz gibi o amelin düzelttikçe bizim sayacımız da çift tıklıyor. İstemezsin 4 tıklasın, yüz tıklasın. Ne kadar insana yol göstermişsen, onca sayacın senin artıyor. Evet. İşte bu önemli meseledir. Bizim üzerimize düşen elimizden geldikçe men insanların en hayırlısı insanlara faydası olanlardır. Onun için bizim de Müslümanlara faydamız olması lazım. Ne yapacağız? Sırat müstakim yolunu göstereceğiz. Ama ehliyetimiz olacak. Bildiğimiz kadar. Yok ben geldim kardeşe söyledim bu budur. Benden bir şey sordu bilmedim. Cık. Şeytan gelir ya sen desem bilmiyorum seni dinlemez. Bir uydurmasyon bir sevap ver buna. O zaman ne olur? Seni yaktı şeytan işte. Onun için bilmediğin şeyde de konuşmayacaksın. Ne olursun? Hristiyanlar gibi yanarsın. Evet. Bir de burada alimler diyorlar, ilmi ketmetmek nedir? Haraptır. Ben bir ilim biliyorsam, Eyyub kardeş geldi, mene sordu. Dedi, Abdullah kardeş, bu nedir? Ben biliyorum. Eyyub'e söylemedim. Ben haram işledim. ya bu میں nereden اولاس Ben de alayım bundan ben ona söylemedim Ben haram دا Ama ne işledim Burada bir اسلام آمد بڑھ mahrum اولہ بھم بہن تیچارا تھے بو بڑا کا سترم ایل میرے دی dedi ya bu نینے nereden تھوپ تھن da alıp satacağım adama söylemedim Ben burada günah اسلام ama nedir? Müslüman sifatını değil. Cü, büyük e, günahtan e, e, ecirden mahrum ettim kendimi. Ama dinde vaciptir üzerimize bildiğimizi söylemek. Ketim haramdır. Ben biliyorsam bu ilmi bir kimseye sordu benden ketim etmemem lazım. Bu bizim için. Feçeyfe alimler için. Alim ketim vay haline. Alim bildiğini söylemesi lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şehitlerin efendisi ikidir. Biri Hazreti Hamza. Ona denge olan, eşit olan o adamdır. Kıyamete kadar tağutun önünde durar hakkı söyler. Biz de söyleyeceğiz. Ha diyeceğiz. Bu, budur. Bunun fıkhı budur. Kitaplarımızda bu yazıyor. İslam'da bunun ilmi budur. İster razı olurlar, olmazlar. Önemli değil. Önemli olan biz ilmimizi alimler ilmi ketmetmeyecekler. Onun için İmam Ahmet neden İmam-ı Ehl-i Sünnet dediler ona? Ehl-i Sünnet İmamı dediler İmam Ahmet'e. İmam Ahmet'ten sonra sahabeler diyorlar ki bu dinçi sefer kurtarıldı. Bir Hazreti Ebu Bakır Ridde Savaşı'nda Medine bile neredeyse elden gidecekti. Medine'nin atrafındaki Bedeviler Medine'ye saldırdılar. He? Abubakir'in samimiyetiyle, sertliğiyle bu din kurtardı. İkinci de İmam Ahmed'in Kur'an fitnesinde duruşuyla ne oldu? İslam kurtarıldı. O zaman İmam Ahmed biraz gevşekli gösterseydi, yuvarlak ortalama bir söz söyleseydi, Ne imam olurdu? Bu dinde zerreli yerdir. İşte ketmetmek nedir? Bak İmam Ahmet ne yaptı? Ketmetmedi. 2 sene mahpus hanıda kaldı. Zincire bağlandı. Kırpatlandı. İmam Ahmet ki bir fetva verse bütün ümmet ayağa kalkardı. İmam-ı Hanife nerede vefat etti? Mahpus hanıda. Ketmetmedi. Halife dedi ki başı oldu. olmam devlet zulmur murbuz mukaddir ben olur. Kitmet meh alime yakışmıştır. Evet ayette de Bakara suresi 159 162 ayette innellezine yektumuna ma anzela ma anzalna min el beyinati vel huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fi el kitab ulayka بل اللہ یعنی adam biliyor başörtüsü vaciptir ama çıkıyor partisini razı etsin سن Yani Tahut'u razı etsin. Ne diyor? İşte çeç başörtüsü şart değil. Biliyor da ama uydur kılıfını uydurmaya çalışıyor. İşte bunun üzerine lanet var. Örnek verelim. Ama bazen insan korkusundan çetmeler ilmi. Onun da üzerine lanet var ama derecelere aibidir. İlleçi öyle korkuyurçu Allah indinde mazireti var. O da Allah'ın arasındadır. Ama biz neye hükmederiz? Zahira hükmederiz. Evet. Sonra ne diyor allah Teala? Ayetün vehim olduğu için diyor, ille lezine tabu İlla kim müstesnadır? İlla azınlık için gelir. Tevbe edenler böyle alimlerden az olur. Tarihe de bak. Çünkü Allah müfsidlerin amelini ıslah etmez. larda mufsittile. İlle azınlıkç olur. Ama diyor kime Allah lanet etmez ille ki tövbe edene. Yani ben şimdi fetva verdim. Düzen razı ettim. Kurtardım kendimi. Ha? Ondan sonra geldim evde oturdum ya Rabbi affetmeni tövbe. Bu mu tövbe? Hayır. Bu geçersizdir. Bunalla tali kabul etmez. اللہ بوجدن çık diye Evet ben ya geçen gün yanlış dedim doğrusu budur. Sonra ne diyor? Eğer böyle cürretin var ise demek ki sen hakiki tövbe etmişsin. Ve <gülüyor> beyenû. Pardon bunu da görmedik. Ve <gülüyor> beyenû. Yani hem ıslah ettiler hem de açığa vurdular. Ya olabilir gelirsiniz bana diyorsunuz ya hoca efendi ya niye böyle dedin ha vallahi Kusura bakmayın ben zayıf düştüm dedim ama yanlış demişim. 5 6 tane arasında bu da geçerli değil. Beyenu beyan edeceksin. Açıkçöz diyeceksin. O zaman ne olur? feulaikatub aleyhim ve ene tawwabur rahim. Bunların üzerine evet ben tövbelerini affederim. Ben de affedici ve merhamet sahibi. Evet arkadaşlar, işte bu dersin de sonuna geldik. Yeddinci asılın. O da nedir? Çok önemlidir. Çünkü bugün de bugün de maalesef özellikle Türkiye'de bugün de ilim biraz fazla olduğu için kitap her şey kitap okuyor, zannediyor, alim oldu. Her şey fakih hikaye siliyor, her şey ahkam veriyor, her şey kitaptan okuyor, şey edilir. Ama mesele böyle değil. Mesele biz bu Yedi derste anlattığımız gibidir. ehli sünnetin yolu apaçuk bellidir. Hepimizi Allah subhanehu ve teala ilimle ilimlendirsin, nebevi ilimden onun varisi etsin, onu amellerimizi, o ilimi amellerimizi onu ile süslesin ve bütün ümmeti Muhammed'e Allah doğru yolu göstersin. Bu meselede de ve bütün meselelerde حفمزد اللہ صُفانہ تعالیٰ رسول اللہن حوض المبشن بہت لسن و تونم مجھ سے اوترمیا نائی میلس و الحمد اللہ رب العالمین و صلاحت وسلم سعید Alihi نبینہ محمد وجمعی